teşekkür ederim. Umarım kısa olacak benim konuşmamda. Ben bu konuşmada Hegel'in Hegel mantık dilimini geleneksel mantıkçılarla, günümüz analitik mantıkçılarıyla bir diyaloğa sokmaya çalışacağım. Bu ne kadar mümkün olacak? Beraber göreceğiz. Bu bir tez öğrencimle bir düşüncemizdi, projemizdi aslında. O tez daha Bitmedi. O sırada bölümümüzde mantık hocası Profesör David Grunberg ile tartışmalarımız epey etkili oldu. Burada kendime dert edindiğim soruları formüle etmemeli. David hocamızın ilk tepkisi tabi ki Hegel'in mantığıyla geleneksel analitik mantığı karşılaştıralım dediğimizde Hegel'in yaptığı şey mantık mı ki? O ontoloji, ayrı şeyler. Bunlar demek olmuştu. Şimdi o, o yüzden aslında temel sorun, ilk önce ele almamız gereken sorun, mantık ve ontoloji arasında bir ilişki olup olmadığını, ya da nasıl bir ilişki olduğunu ele almak olacak. Hegel'in mantık biliminde şey, yaptığı şey, mantık mıdır, ontoloji midir, başka bir şey midir diye sorarsak öncelikle, bazılarına göre, Aristoteles'inki gibi Kant öncesi dogmatik bir metafizik olarak gören olabilir ama daha genel, yaygın kanı Kant sonrası post-Kantçı bir proje olduğu hatta Kant'ın aşkınsal felsefesine bir cevap olduğu, Alper hocam da dün bunları söylüyordu biraz. Houghgate'in okuması da... Ve Enver hocamız da şimdi öyle bir şeyler söyledi. Bu aynı zamanda hem varlığın hem düşüncenin yapısını, bu ikisi arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağını göstermeye çalışan bir kitap. Bu anlamda ontoloji ve mantık ilişkisi üzerine bir eser aslında. Bu da Hegel'in günümüz mantıkçıları tarafından dışlanmasını temenni edildiğini açıklıyor. Çünkü günümüz mantıkçıları, e, yaygın olan formal mantık e, ontolojiden çok keskin bir şekilde bir ayrılmaya ayrıma dayanıyor. Yani e, nihai değil ama bir ilk deneme bir genel tanım olarak diyebiliriz ki mantık e, yargıların ve çıkarımların en genel ve biçimsel özellikleriyle ilgilenir ontoloji ise e, varlığın yapısıyla ve en genel özellikleriyle ilgilenir. Ama daha sınırlı anlamıyla günümüzde mantık sadece mantıksal biçimin, özellikle de dediktif argümanların biçiminin kuramıdır. Ve daha 20. yüzyılda Russell Hegel'in mantığının Aristotelian bir yaklaşıma dayandığı ve bu yaklaşımın 19. yüzyılda matematiksel mantığın gelişmesiyle çok çoktan aşılmış olduğunu söylüyordu. Daha sonra da özellikle Tarski ve onu takip edenlerin Formel, model, kuramsal e, semantiği, e, kümeler kuramının bir parçası olarak geliştirmesinden sonra, e, mantık günümüzde e, tamamen yapay formel dillerin matematiksel özelliklerini belirleme, inceleyen bir oldukça soyut bir bilim dalına dönüştü. E, Şimdi Krakow bu e, okulu var bir tane, biraz Tomisler ama <gülüyor> gene de olsun oradan e, Boçenski ve Koçeyerar'la her ikisinin de, Koçeyerar'la Boçenski'nin öğrencisi, her ikisi de mantık ve ontoloji başlıklı birer makalede bu mantık-ontoloji ayrımını tarihçesini vererek eleştiriyorlar. Ben biraz önce bu tarihçe hızlıca bir, ben faydalı buldum, sizlere paylaşmak istiyorum. Hegel'i de o tarihçe içine yerleştirmek ve burada günümüzde yapılan mantık nasıl bu kadar uzaklaştı, o tarihçe nasıl ortaya çıktı. Boçenski'ye göre bu ayrımın arkasında öncelikle hem mantık biliminin hem de ontolojinin kurucusu olan Aristoteles'in e, ardında iki ayrı geleneksel hat bırakması yatıyor. Bu mantık üzerine eserlerinin e, toparlandığı Organon içinde e, Topikler e, adlı e, kısımda e, mantık özellikle insanların e, zihinsel davranışlarıyla ilgili. E, ontoloji ise genel olarak varlıkla ilgili zaten olarak ortaya çıkıyor ama e, Boçenski'nin iddialarına göre Organon'un diğer kısımlarında özellikle de ee, birinci analitik, birinci çözümlemede prior analitik e, daha ontoloji ile iç içe bir mantığı da e, görüyoruz. E, Bochensky e, bu ayrımın daha çok el, ilk olarak en net e, stoikler tarafından e, yapıldığını söylüyor. Onlar mantığın e, anlamlarla, ideal varlıklar olarak anlamlarla e, ilgili olduğunu söylüyorlar. E, yani metalinguistik bir dilde e, kurallar ortaya koyuyor mantık, ontoloji ise e, yasalar koyuyor. Mantığında kendi içindeki dilinde mantık yasaları var, yasalarla kuralları yani birbirinden net olarak ayırmamız gerekiyor. Bir mantıksal aksiyonlar var, bir de e, metalinguistik dilde formüle edilen, bundan bunu çıkarabilirsin gibi e, çıkarım kuralları e, var. Bir de modern dönemde yeni bir şey ortaya çıkıyor. Psikolojizm, yani gene mantığın nesnesinin konusunun zihinsel varlıklar olduğu görüşü. Ama gene durum Orta Çağ'daki gibi mantık yerine olarak zihinsel davranışlarla ilgili olduğu için ya da zihinsel terimlerle, sembolik terimlerle, diğer terimlerin sembolik özellikleriyle ontolojiden ayrı tutuluyor. Bir de bu dönemde e, matematiksel mantığın ortaya çıkışı şu nedenle ontolojiyle mantık arasındaki ayrımı pekiştirdi diyebiliriz. Yöntemsel olarak e, ontoloji daha çok betimleyici, hatta fenomenolojik bir yöntem izliyor gibi görünürken, izlerken mantığın e, sembolize edilişi ve asyomatize edilişi aradaki ayrımı yöntemsel olarak da e, çok derinleştirdi. Ama günümüzde bir formal ontolojiler de İyice yaygınlaştığı için belki tekrar bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Yani özetle diyoruz ki Hegel'in mantığı ona yöneltilen en temel eleştirilerden biri de matematize edilemez, formalize edilemez. Formal mantık uçtu gitti. Bilime de çok büyük katkılarda bulunuyor. Bilimsel düşüncenin Bünyel düşünceye yol gösterebiliyor. Hegel'in mantığı bunu yapamaz. En fazla tarihini geçmişte bilimin yapılmış yapılışını bir hikayesini anlatabilir gibi e, bir eleştirim. Şimdi e, burada e, bu ayrımı mantık ve ontoloji ayrımını öncelikle ben eleştirmek istiyorum ve Hegel'in de zaten. E, Aynı şekilde bu ayrımı eleştireceğini söyleyeceğim. Formal mantık, doğruluk ve gerçeklik arasında net bir ayrımı dayanıyor. Dili sembolik bir şekle soktuktan sonra bir temsiller sistemi, reprezentasyonlar sistemi kurduktan sonra o reprezentasyonların dünyada, gerçek dünyada neye gönderme yaptıklarını göz ardı etsek de e, çıkarımlarımızın doğru olduğunu söyleyebiliyoruz o sistem, temsil sistemi içinde. Ama e, bunu yapabilmek için o temsiller sistemi içinde bazı kısımların e, semantik özelliklerini sabitlememiz e, gerekiyor. Dolayısıyla formal mantığın en önemli özelliği bir e, kendi aksiyonlarını e, ortaya koyması bir de e, logical constantlar sin kategoromatik terimler orta çağda e, bunların adı. Bunları e, diğer kategorimatik terimlerden ya da belki betimleyici diyebileceğimiz terimlerden e, ayırması. E, şimdi bu ayrım sentaktik olarak yapılabilir. Biraz açmak istersen e, kategori, kategorimatiksin, kategorimatik ayrımını. Bir e, kelime e, özne ya da e, yüklem olarak bir terim olarak ortaya konabiliyorsa kategorimatik Ama e, özne ya da yüklem değilse, arada özne ve birbirine bağlayan diğer terimler e, sim kategorimatik oluyor. Önermenin içinde ortaya çıkan. Sadece e, en az bir çift kategorimatik terimle birleştiklerinde e, var olabiliyorlar. Kendi başlarına bir entete olarak düşünülemiyorlar. Ve veya gibi, eğer ise... E, gibi e, Değilleme, belki e, eşitlik, aynalık gibi. E, semantik olarak e, bakarsak da e, şöyle söyleyebiliriz. E, sim kategoramatik terimleri konsignifikant deniyor. Yani sadece diğer kelimelerle birlikte el alındıklarında anlandılar. E, kendi başlarına bir şeye e, gönderme yapmıyorlar. E, bir şeye işaret etmiyorlar. Delik de tam olarak e, işaret ettikleri şey ancak e, diğer kategorimatik kelimelerle birleştiğinde anlamda ulaşabiliyor. Bu ne demekse burası hani, e, çok garip ve burada e, Hegel'in e, geleneksel mantıkçılara bir şeyler söyleyebileceğini e, düşünüyorum. Ayrıca e, bütün bazı gibi kelimeler de e, niceliksel mantıkta, sin kategoramatik ya da sabitleniyor, e, sabitlenen terimler arasında düşünülebilir. Burada da e, çok hakim değilim günümüz formal mantığına, o yüzden e, biraz yutabileceğimden büyük bir lokma almışım ama e, araştırdığım kadarıyla bu mantıkla sabitlenen terimlerin e, neye göre sabitleneceği, neye göre... E, <gülüyor> sin kategorimatik, kategorimatik kelimelerini kullanırsam diğerlerinden ayrılacağının çizgisi çok kolay çekilemiyor. Burası sorunlu bir kısım. Ayrıca şu soruyu da sorabiliriz. Bu mantıksal çıkarımların bir formel sistem içinde işleyişi ağır bir biçimde sin kategorimatik terimlere yaslıyor sırtını. Gene çok formal mantığın, Komplike biçimlerine hakim değilim ama en basitinden A ya da B, B değil öyleyse A dediğimde mesela ya da'nın anlamına ya da anlamına her ne yoksa o bağlantıya dayanıyor tamamen. O çıkarımın geçerli olması gibi mantıksal yüklemler diğer nesnelerle değil önermelerle ilgilidir. Dahası mantıksal bir kuramın nitelemesi gereken şey de budur. Mantıksal nesneler ve sadece mantıksal lezmeler. Bir e, referans kuramı biz önerdiğimizde yapay, formel bir dilde bir tertip edilen bir düşüncenin, bir konstraktın gönder, işaret ettiği şeyin dolası hakkında hiçbir şey söylemek zorunda değiliz biz diyor. Yani o gönder şeyi e, yapay dilde işte A, P vesaire dediğimde e, bunun nelerle eşleştirileceği ya da yasaların nelerle eşleştirileceği bu burada bir ontolojik dünya ile ilgili bazı ontolojik kuramlarla bir ilişki kurmamız gerekebilir ama bu özel bilimlerin ya da semantik biliminin işidir ama mantıkçıyı hiç ilgilendirmez ve burayı düşünmeden yapabiliriz diyor. Orada dünyanın deliğine dair bir hipoteze başvurmamız gerekebilir fakat. Bu seçimde özel bilimler ya da semantik bilimi bunu nasıl yapıyor? Pragmatik hesaplarla plan yapıyorlar. Bugün anladığım kadarıyla anti-realist bir yerden yapıyorlar. O zaman tabii ben düşüncenin yasalarının başta çelişmezlik yasası olmak üzere deneyimsiz, deneyimden bağımsız olarak keşfedilip daha sonra deneyime uygulandığını düşünmüyorum ve yani ve orada kafamda bir sürü Sorular, mantık ve deneyim arasında bir ilişki yok mu? Mantık atıyor midir, yoksa ampirik bir disiplin midir? Ee, düşüncenin yapısı mı varlığı açıklar, yoksa varlık mı düşüncenin yapısını açıklar? Hegel bu sorulara ne cevaplar veriyor? Hep beraber belki soru cevap kısmında artiküle biliriz ama... E, özetle... <gülüyor> güncel mantığın tutumu... E, Mantıksal sistemin formları gündelik dillerin e, ya da bilimsel dünyanın bazı teorilerin genel çerçevesinde oluşturuyor. Ve e, bu formları doğal dillerin, bilimsel teorilerin cümlelerine atayarak, tayin ederek o cümlelerin e, doğruluk koşullarının mantıksal olarak çok güzel izah edilebilen e, reprezentasyonlarını ortaya koyabiliyoruz. ve e, küreler kuramında bu semantik gelişmeler e, matematiğin gelişimi içinde çok güçlü ve çok faydalı bir çerçeve sağladığı için e, mantığın ontolojik bir bağ olması gerektiği görüşü sahneyi kibarca terk edebilir. Alıntıladım Koçayaralı'dan burayı. Sahneyi kibarca terk edebilir gibi bir görüş. Koçayaralı buna katılmıyor da e, bu şekilde onların böyle düşündüğünü formüle ediyor. Bu açıdan ben günümüz mantıkçılarının e, Kant'ın epistemolojisine yaslandıklarını düşünüyorum. Nitelik, ontolojik yapısına tekabül ettiği düşüncesi epey bir kırıldı. Önermeler ve fonksiyonlar olarak Frege kurguladığında. Ama gene de Frege'nin yaptığında da Frege'yle gelen karşılaştırması da çok ilginç bir çalışma olabilir, beni acılar. Gene eleştirilecek bir şeyler, yani göreceğim, bunu söyleyeceğim. Ee, ama e, burada şunu belirtmek istiyorum, ee, Cohen'in Sistematik Antirealizmi diye bir tez, doktora tezi, e, bu sinkategoramatik ve Hegel diye arama yapınca çıktı. <gülüyor> ee, orada şey şunu söylüyor: Kantın eleştirel projesi antirealist, anti psikologist, e, bilinci ve formalist bir e, proje. Ve e, özetle e, Kant sonrası e, idealizmi, idealizm, mantık kuranlarının bu Kant'a konstruktif e, halibizm ve parakonsistensi filan ekleyerek ilerlediklerini söylüyor. O parakonsistent mantık diye bir şeyler filan var, onlar da e, beni aşıyor ama e, özetle Goffton'da aynen benim de düşündüğüm gibi e, Kant'ın e, doğa bilimlerinin dili olarak matematiğin küve teoriye ile temellendirilmesinin epistemolojik gerekçesini sağladığını e, söylüyor. Ama e, bu çalışmalar e, tam algının sentetik birliği hipotezini hiçbir şekilde bir katkıda bulunmadan güçlendirmeye, yani pihtenin yapmaya çalıştığı buydu daha sonra ekleyelim ya da e, bütün belirlenimlerin çözümlemesini veren mantıksal bir bütünlük önermeden Hegel'in yapmaya çalıştığı gibi yapıyorlar. Ve bu yüzden Hegel mantığı ya da genel olarak mantığın organik bir yapısı olduğu düşüncesi Kant'a bir tepki olarak okunabilir. Bu da hani şuna tam olarak bir tepki, küme teorisine, kümeler teorisine ve gerçek bilginin alanının e, belirli bir konstrüksiyonların alanı ile sınırlı tutulmasına bir tepki yani e, kümeler teorisi var o işte orada e, bir yüklemin kapsamına girebilecek e, özneleri işte nesneleri belirliyoruz ama bunları numarik e, bir şekilde biliyoruz zamanımı hızlı konuştum sanmıştım çok özür dilerim hızlanayım o zaman yani Kant'ın ıı, temel iddiası mantık ya da matematiğin amperik bilginin temeli olduğu ıı, iddiası bunun ıı, şeye ıı, fenomenal ıı, dünyada dışsal, soyut, numerik ıı, ıı, ıı, olarak kurgulanmış nesneler üzerinden yürütülüyor oluşu. Yani ıı, bu anlamda şunu demek istiyorum, formel mantık önerdiği referans ıı, kuramı, kuramının o düşüncenin gö gönderme yaptığı şehrinin doğası hakkında hiçbir şey söylemediğini iddia etse de aslında hala bazı, önemli anlamda bazı ontolojik varsayımlara sahip. Bunu şöyle açıklayabiliriz, geleneksel mantığın asıl sorunu biçimselliği bile değil, yani içeriğinin olmaması değil ama o biçimselliğin hesabının nasıl verildiği, Genelsel yani mantıkta formlar ya da matematiğin ya da mantığın bileşenleri sabitlenmiş belirlenimler olarak birbirlerine dışsal kalıyorlar ve bir organik bütünlük içinde değiller. Bu da Hegel'in soyutlama eleştirisi. Yani bir soyutlamayı sabit tutup dışsal olanı temel olarak alma eleştirisi burada şey diyebiliriz yani bu bir atomizm eleştirisi aslında atomistik yaklaşımın eleştirisi mesela formal mantığın temel semantik bir temel birimi önerme değil mi? Yani önermeler yargılar bunlar bunu temel birim olarak almak gizli bir varsayım mıdır yoksa zorunlu mudur diye sorabiliriz. Ee, bu sorunun cevabı da biraz önermenin biçiminden e, ne anladığımıza bağlı. Çünkü bir töz ve onun nitelikleri gibi bir ontoloji varsaymayı bize mecbur bırakan bir özne yüklem yapısından söz edersek, orada zaten bir dolu ontolojik varsayım var. Ama e, Nietzsche'nin falan yeterince eleştirdiği, çözmemesini yaptı. Ama e, Frege'ninki gibi bir şey düşünürsek, e, özne yüklem yapısı yerini fonksiyonlara bıraktığı bir şey, e, Orada e, gene de sorun şey oluyor, e, kavramların e, Frege'de hala e, numerik entiteler olarak, e, soyut varlıklar olarak ortaya e, konması. E, burada e, aslında tam da e, Russell ve Russell'ın Hegel eleştirisi, Russell Frege kampı ile Hegel'in mantığının orada cevap vereceği şey Eee Russell, Russell şu alıntısıyla anlayabiliyoruz onu. Russell şöyle diyor: Konu e, Hegel'in felsefesinin doğruluğu ya da yanlışlığı değil. Konu analizin düşmanları ile arkadaşlarını birbirinden ayırmak meselesi. Burada eee söylediği şey varsayımı analizin temelini atomistik yaklaşımın e, oluşturacağı. Yani bir önermeyi alacaksın, onun doğruluğunu ya da yanlışlığını inceleyeceksin ve bilgi hep tek tek önermelerden, tikelden başlayan bir şey olarak düşünüyor. Hegel ise bilginin nereden başlayacağını hesabını bilemez çünkü Hegel'e göre ancak bütün doğrudur, ancak bütün ışığında bir şeyin doğru hesabını verebilirsiniz. Tabii Hegel'in buna bir cevabı var aslında mantık bilimi, tinin, görüntü biliminin bittiği yerde başlıyor, o mağaradan çıkış kısmı vesaire Ama e, özetle farkında çok kalmadı galiba ama hızlıca şunu söyleyebilirim. Ontolojinin e, temel yöntemi e, kategori analizi ise bu kategori analizinin de e, yaptığı şey e, bir şekilde aslında farklı kategorilerin varoluş şekillerinin bir arada nasıl bulunduğuysa, e, bu kategorilerden hangilerini temel olarak alacağımızsa bir anlamda bir evrenseller kuramı e, indirgeyebiliriz ontolojiyi ve mantığında bu e, yargı ise temel birimi özne yüklem e, yapısı üzerinden e, anlayacaksak da yargıyı e, bir e, yüklemin yerini tuttuğu predikasyonların matriksini e, kurma meselesi ontoloji. Ve burada e, geleneksel mantık hep tek tek yargılarla, legolar gibi bunları birleştirerek ilerlemeye çalışırken e, Hegel'in yaptığı şey e, şöyle bir şey olabilir ontoloji ve şöyle ışık tutabilir. Temelde e, bir sinkategorizmatik terimi alıp e, mantıksal e, predikse, predikasyon matriksini o değilleme üzerinden mesela temel e, kategori olarak e, örüp, onu ipli yapıp, e, mantıksal o zaman diğer her şeyi onun üzerinden türetmek, yargıyı da orada e, belki Frey'in fonksiyonları gibi bir şekilde ama o ağ üzerinden kurmak özmekle ilişkisini. Dünkü konuşmada da değinilmişti bu noktaya. Yani naif bir metafizik, ontoloji mi yapıyor Hegel yoksa Kant'ın eleştiren projesinin farkında ve bu, ama o fenomen-nomen ayrımında da kalmasını Kant'ın bir sıkıntı olarak görüyor ve bunu aşmaya mı çalışıyor? anlamında evet o anlamda Hegel kantın e, çizgi o çizgiyi aşmaya onun ötesine geçmeye çalışıyor yani kendinde şey kavramıyla kantın e, barışık değil hiç ben de değilim ama işte şey diyorum zaten işte kümeler Kuramı'nda da varlık e, ontoloji kendinde şey haline gelmiş durumda tamamen biçim e, üzerinden matematiksel mantıksal biçim üzerinden ilerliyor Hegel ise e, o biçimde içeriğin birliğini e, göstermeye çalışıyor. Onu nasıl gösteriyor diye bana sormayın, Emre evet, Hocam ya <gülüyor> <gülüyor> bir sürü e, Ege'lerinden biri. Evet. Sonunun biraz acele geldiği için çok net ifade edemedim evet. belki ama teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sorum, aslında daha doğrusu yorumu doktor ve şifayene var. E, Barış Hocam'a. Hakikaten çok ilginç ve aynı zamanda zor bir konu. Mantık ontoloji ilişkisi. E, o ilişkiyi kurduktan sonra da Hegel mantığıyla ilişkisi. Hakikaten de Russell Frege geleneği Hegel'in anladığı şekilde mantık mantıkla köprü yapmıştı. E, ve arkasından Tarski, Carnap, Karnatil, e, Semantik e, dönüşle daha da uzaklaştırmış gibi görünüyorlardı ki projeleri çökmesiyle o yurtuyor Fakat 20. yüzyılda mantığın gelişimiyle Egel mantı arasında e, bir bağlantı kurmaya bize davet eden bir gelişme oldu diye düşünüyorum. Bu da model mantığın gelişmesi. E, C.I. Lewis'in e, ortaya attıkları bu, tekrar orta çağdan sonra tekrar model mantığın gündeme gelmesi, muhtemel dünyalar basılı olarak konuşulmaya başlanması e, ve hatta David Lewis'in tutukta bu muhtemel dünyalar vardır demesi yani ontolojik bir taahhüt e, altına girmesi eğer biz Hegel'in mantığını realist bir model mantık olarak yorumlayabilirsek 20. yüzyıldaki model, model mantıklar model mantıklı gelişim ederler bir yola sokabiliriz diye düşünüyorum burada da en son dönemdeki e, meşhur mantıkçı Jameson'ın son yazdığı kitabın ismi bize daha da ümit veriyor bu bağlantı konusunda. Model Logic as Metaphysics. Demek ki artık tekrar e, 20. yüzyıl, 21. yüzyıl mantıkçıları da mantıklar metafizik arasındaki e, bağlantıyı tekrar kuruyorlar gibi görünüyor. Teşekkür ederim. Başka bir sorunuyla ilgili eee diğerde önce çok hani 10 e, 11 yaşlarında bir şeylik ben e, bu mahalede e, sosyalistler e, teorik bir tartışma tutan Orada e, ki mesele Marx'ın araştırma yöntemi soyuttan sonra mı gider yoksa somuttan soyutuma mı gider e, şeklindeki bir tartışma. E, yani öyle e, gerilimli bir tartışma oldu ve sonunda e, bir çatışmaya, kavgaya dönüştük e o zaman hiç e, anlayamamıştık. Yani niye bu kadar bu e, önemli? hiç e Şimdi bu bağlam içerisinde düşünürsek, yani e, soyut olandan başlamanın zorunluluğu e, var mıdır e, Hegel düşüncesinde yoksa sırf pedagogik bir gereksinim? bir midir? Siz daha çok ikincisine sanki şey yaptınız. Çünkü şey açısından soruyorum özellikle. Yani fenomenoloji ile sistem arasındaki ilişki bakımından soruyorum. Fenomenoloji sisteme bir giriş. Dolayısıyla fenomenolojinin o bilincin deneyiminin sonuna kadar bağlandıktan sonra ancak sistemin başlangıcı yapılabilir diye düşünüyorum. O sistemin başlangıcı da ee, en soyut e, ve dolayısıyla da yani şey, Aristoteles'teki dinamis e, gibi bir noktadan olması lazım. Yani gerçekleşmemiş enerji haline geçmemiş bir noktadan olması gerekirdi. E, dolayısıyla da soyuttan başlamak zorundaydı. Hani Türk'ü, Marx'ın kapitale e, mal ya da metal'e başlaması gibi. E, çünkü bütün ilişkilerinden soyulmuş bir şekilde e, olandan başlamak zorunda Yani e, bütün o e, gelişimin e, getirdiği ilişkilerden soyulmuş bir şekilde. Ondan sonra da sistem o ilişkileri, ilişkisellik alanını adım adım kurarak en son mutlak hidayete doğru Gidecek. Yani burada bir e, sıkı zorunlulukla soğuktan sonuta gidiş e, zorunluluğu varmış gibi görünüyor. Yalnız pedagojik bir gereksinim de değilmiş. E, e, işte hayatın tozuyla gelip e, bu oturuma girdiğimde e, Barış Parka'nın Ant'la ilgili söylediklerini karşımda buldum. <gülüyor> ne yazık ki Emre Orman ve Nefis'e bara dinleyemediğim için onlara bir şey sorabilecek durumda değilim. Barış Farkı'nın konuşmasıyla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. E, yani Banta özellikle 20. yüzyıldaki sorunlarıyla ilgili yani Alper Türkan çok kısaca profilçisi gayet isabetli bir kitap adı da verildi. Logic, Iso Meta-Bizix. son dönemde e, yapılan çok ilginç bulduğum başka bir kitabın adını vereyim. Augustin Rayo, e, The Construction of Logical Space. O da e, bu e, David Lewis çizgisinden giden bir e, iş yaparak bu e, mantığı, ontolojiyle olan bağını nasıl kurabilirdi düzenini düşünüyor. Evet, bunlar... E, e, Şimdi e, tabii Kant'a dönecek olursak, Kant'ın ki kesinlikle tabii ki formal e, mantık elbette değildi, e, metafizik dedüksiyonda yaptığı şey yargılara bakarak e, yargılardan kategorilere gidiyordu ama Kant bunun son derece zayıf bir şey olduğunu zaten söylüyordu çünkü e, transandantal dedüksiyon olmadan bu gerekçeler dinlemezdi. yani ama transandantal dedüksiyonda yapılan şey tam da zamanla mantığın bağımı kurmak. Çünkü tam transandantal mantık aslında bu gözden kaçan bir nokta. Şemalar diye bir bölüm var 12 sayfalık çok kısa ve çok yoğun bir bölüm. Çok da zor anlaşılıyor. Yani, çoğunlukla insanlar da okumayı berhalde atlıyorlar onu. orada bir şey var. Yani, mantıkla zamanın ilişkisi nasıl kurulabilir? Evet. Dol dolayısıyla bu, bunu dikkate almak lazım. maksit aktörde Kant'ın mantıkta yapmış olduğu bir şey, kolaylıklar gözlem kaçabilir. İkincisi, Fröggen'in tabii bu e, dil düzeyine taşıyıp, e, kavramları, fonksiyonlar olarak görme projesi çok önemli bir proje. Bununla birlikte e, Kant da kavramlardan fonksiyonlar olarak söz ediyor. Ama bunu dil düzeyinde yapmıyor. Yani yargı dediği şey, çünkü dil öncesi düşünme, ...düzeyinde bir şey, e, işte, bir anlamda Freud'e çok daha somut bir alana taşıyor. Dilin kendi yapısı üzerinde, bu araştırmayı yaptığı için var, ona e, e, işaret edildi. Bir de yani, peki hani Kant'ta bu yargıları şey yaparken, e, sınıflandırırken hakikate uygun bir soru da çok geçerli gelmiyor ona hangi hakikat ki. Yani bilincin kendi hakikatinden söz ediyoruz. Tam başka bir hakikatte yok. Dolayısıyla o yardılar ve transandantal dediksiyon bilincin içine açılan bir hakikatten başka bir hakikati zaten kabul etmeye değildir. Evet teşekkürler. Teşekkür ederim katkılarınız için. Son soruya herhangi bir derken her orada soruyu bayağı bir şey yapıyorum yani. Mantığın a priori bile sorguluyorum. Yani mantık kuralları ya da kategoriler deneyim içinden çıkıyor olamaz mı? Öyle bakamaz mıyız diye. Hegelli bu konuda bu konuda Öyle diyor gibi bir yere götüremem herhalde. Ee, fikirlerinizi merak ederim. Bütün Ege'cilerin bu konuda fikirlerini ama Kant'a göre ve günümüz formal e, mantıkçılarına göre e, daha doğalcı, daha afrik geliyor bana aslında. Onlar daha iyi geliyor bana. Aslında ben buradan tam bıraktığınız yerden formüle edebileceğim bir soru var da işte aklımda. Formel mantıkta, çok güzel, terimler var ve bu terimler gerçek dünyada herhangi bir şeye karşılık gelebilirler, hiçbir şeye de karşılık gelmeyebilirler. Ama o terimler arasında biz sin-kategoramatik, kategorik terim veya bağıntılarla ilişkileri kurabiliyoruz ve geçerli testi yapabiliyoruz. Güzel. Argümanınız eğer doğru anladıysam şunu söylüyorsunuz, tamam terimler açısından formal mantık işliyor olabilir, ama bu bağıntılar açısından formel mantık ontolojik bir temele dayanmak durumunda veya dayanmaksızın ıı, iş görmesi çok mümkün değil. Kant'a gittiğimizde bunun nasıl ıı, çalıştığını anlıyoruz. Çünkü o ontolojik temel aslında epistemolojik bir temel. Özne'nin kendi kurduğu gerçeklik, fenomenin fenomenel alandaki hakikat. Dolayısıyla Kant'ta bu argumanın neye tekabül ettiği bana çok açık göründü sizi dinlerken. Hegel de neye tekabül ediyor? Yani ıı, balıntı kategorilerinin karşılığı Hegel'de ne? Özneden bağımsız bir gerçeklik olduğunu söyleyeceğiz orada ve o gerçekliğin içindeki balıntıların öznenin zihninde karşılık bulduğunu ve dilinde karşılık bulduğunu söyleyeceğiz. Ya da ne söyleyeceğiz? Hani böyle söylemek zorunluysa Hegel'in kendi ıı, felsefi yaklaşımı açısından ne diyebilirsiniz? Bu konuda Formel mantıkta bence ve özellikle kanalda zaten, yani ya soru şu, e, yaptığımız e, bir predikasyon, bir kategoramatik terimler, sin bir şekilde düzenlediğimizde formal dilimizin bir yapı olduğunda, bu yapı düşüncenin yapısını, gerçekliğin yapısını mı temsil ediyor ve modelliyor sorusu. E, Formal mantıkçılara göre, Kant'a göre, düşüncenin yapısı. Hegel'e göre cevabını, vardığı ve düşüncenin yapısının birliğini göstermeye çalışıyor Hegel. Şimdi benim argümanımın bağlamaya çalıştığım son kısmı şuydu. Sin kategorimatik terimler, aslında kategorimatik terimleri, özne ve yükleme parazitik bir şekilde var olabiliyorlar. Yani Aristoteles'in ontolojisinden beri gerçekten var olan şey, Söz, atomik bir şey, <gülüyor> diğer e, yüklemler onun üzerinden var olabiliyor. Ya da hani işte pre itibaren yüklenler de belki işte soyut nesneler olarak e, entitileştirilebiliyor. Ama o sin kategorimetik terimler aslında bütün işi onlar görürken e, parazitik varlık olarak parazitikmiş gibi duruyorlar. Hegel'de e, ben hani e, şeyi görüyorum ilişkiselliğe önem verdiği için mesela değillemeyi öncelikle e, afirmatif cümlelerden çıkarmayıp temel olarak aldığı için e, ontolojisini simkategorimatik terimler üzerinden kuruyor adeta. Özellikle öncelikle de e, değilleme üzerinden. Ama hani bunu formaldeştirmeye hani orada o karşılaştırmaları yaparsak ne kadar yapabiliriz? O şey midir? Dünkü soruyu çağrıştırıyor bu bana. Bir kısır döngü müdür bu tesadüf, tesen, tesadüf değilleme, değillemen, değillemesi bir son kötü sonsuz mu var orda sorusunda çalıştırıyor. bir yere gider de gitmez mi? Evet efendim. Evet, Şimdi tabii özne ile nesne arasındaki ilişkiyi tasarımsal alırsak yani düşünceyle varlık ilişkisini, belki analitik anlayışta biraz bu da atomatik, atomik bakış açısıyla. Ee, sanki öznenin düşünceleri bu varlık evrenin dışındaymış gibi, sanki mutlak bir öznellik, din kopmuş, saf bir düşünce, yani varlığı yansıtmayan bir şey, mesela yanlış bir halüsinasyon görmek için bile bir gerçeklik, bir dışsallık gerekiyor. Yani Hegel'in anlayışına göre zaten özne ile nesne arasında ya da düşüncenin işleyişiyle, formal yapısıyla varlığın işleyişi arasında mutlak bir ayrım düşünmek absürt bir şey. Yani biz bu dünyada yaşıyoruz. Bu maddi dünyada yaşıyoruz. Düşüncemiz bir bedenimiz var ve bu evrenin bir parçasıyız. Bu evreni yansıtmama lüksümüz yok. Yani düşüncelerimizin yanlış da olsa, doğru da olsa yanlış nedir? Tek yanlış soyut yargılara yüklenme anlamına, yargı formuna o formülleye mutlak değerleşmek ve sanki belirlenimler birbirinden yalıtılır. Mesela kırmızıyız diğer renklerden ayırıp anlamak mümkünmüş gibi. A, A diyeceğiz ama A'nın A olmayanla ilişkisini, o dinamik birliği, o ayaklatışı, ruhu da o özdeşlik mantığı, o biçimsel mantığına taşımak zorundayız. Gerekiyor. Yani e, mutlak e, bir yanlış veya mutlak bir doğru yok Yanlışlar doğru bir parçası. Çünkü insan düşüncesiyle zaten varlığı yansıtmak zorunda öyle bir tanrısal bir kopuş yani bir şey yok düşünceyle varlık arasında. Onun için Hegel'in mantığı aynı zamanda bir ontoloji ve metafizik. Formel mantığın, analitik genelinin hepsini içeriyor. Evet düşüncenin böyle yapıyorlar. O bağlantılar üzerinde bütün düşünce bir süreç olarak. Sadece kategorilerin böyle birbirinden yalıtılmış gibi fikse yani Platonun ideaları gibi değil. Bu bir sistem bir matris bir süreç olur.